Allah'a ortak koşanların inkarlarına bizzat kendileri şahitlik edip dururken Allah'ın mescitlerini imar etmeleri düşünülemez. Onların bütün amelleri boşa gitmiştir, onlar ateşte ebedi kalacaklardır.